Gecenin içinden başladı değerli dinleyiciler İstanbul'da ve Profesör Doktor Bilgin Saydam bizlerle birlikte İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı. Sayın Saydam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhaba iyi akşamlar. İyi geceler. İyi geceler. geceler. E, kitap evet e, oldukça e, kışkırtıcı. tabii ki bir yandan da e, bizi kendisine bağlayan da bir yan olması gerekiyor okuyabilmek için. Var olma arzusunda olan insandan bahsediyoruz ve varlık albümünü de merak ediyor bir yandan. Ben böyle yaklaştım ve sayfalar ilerlediği anda beni kitaba bağlayan bir nokta oldu ki mitoloji ile modern insanın birleştiği nokta nasıl olabilir diye kendi kendime sorarken mitoloji çok geçmişte kaldı. Tarihi olanı e, anlatan şeylerdir, efsanelerdir, masallardır, rüyalardır e, derken aslında modern insanın da e, mitoloji içinde olduğunu anlamak da e, birlikte kitap e, akıcı bir hale aldı ve sonuna kadardı okuttu kendini ve inanılmaz derecede de, e, bilgi sahibi olduğumu söyleyebilirim. E, diyorsunuz ki e, Sayın Saydam insan yani insanlık e, mitojeniktir e, yani e, mitlerin yaratıcısıdır ve bir yandan da, e, ...mitlerin nesnesidir, e, nedir? Mitolojiktir. E, tabii ki günümüz insana'nın bunu kabullenmediğini, e, bunun dışında kaldığını, bunu kabullenmenin kendisine zor ve güç geldiğini anlatsanız da insanın hala mitolojik ve e, mitojenik bir insan olduğuna özellikle vurgu yapıyorsunuz ki bunun da e, altını çizmek gerekiyor. E, niye böyle e, söylüyorsunuz? E, benlik bilinçliliğinin hem nedeni ve gereği hem de amacı ve işlevidir diyorsunuz. E, mitojenik ve mitolojik insan olarak. Sahi merak ediyorum. Insandan başlayalım. Burada e, değinilmesi gereken önemli kavramlar var. E, farklı farklı kavramlara tabii ki bilince, bilinç dışına değineceğiz. E, Deli Dumrul boyuna, e, Deli Dumrul öyküsüne değineceğiz ama insan noktasıyla başlarsak modern insan sayın saydan mitin neresinde duruyor sahiden ikisi de birbirinin içinde yani mit de <gülüyor> insanın içinde insan da mitin içinde aslında mitin kelime anlamından başlayalım isterseniz yunanca bir kelime antik yunandaki tam karşılığı klasik karşılığı öykü hikaye oluyor ee, öyküyü de antik e, e, Kadim Yunanlılar e, Öyküyü kozmosla e, Eşleştirmişler Bunun karşına da kaosu koymuşlar Yani düzensizliğe karşı düzen Bu da Bunun anlamı şu düzensiz Anlaşılamayan kargaşa içinde Bir e, dünyanın yerine Anlaşılabilir tanımlanabilir Nesneleri e, Birbiriyle ilişkisi içinde kavranabilir Ve e, Aynı zamanda da elbette ki kullanılabilir bir dünya. Öykü kozmosun karşılığı olarak böyle bir anlamlılığa karşılık geliyor. Yani nesnelerin ve olayların birbiriyle anlamlı bağlantı içinde bir arada oldukları ve bir bütün oluşturdukları insanın kendini güvende hissettiği, tanıdığını hissettiği bir dünya. Ö öykü bu. E, mitos öyküden e, biraz daha fazlası yalnız. Burada e, klasik anlamına geri döneceğim e, mitosun. E, en azından e, Kalim Yunan'ın e, e, eski, en eski e, dönemleri. Daha sonrasında çünkü e, mitosun anlamında bazı e, ta, yumuşamalar, tahrifatlar e, söz konusu oluyor. Bizim şu anda bildiğimiz... E, kullandığımız şekliyle e, mitoloji yani yalan olan, dolan olan, do doğru olmayan e, hikaye olan, negatif anlamda e, o anlamları e, ra yavaş yavaş geçiyor. Fakat ilk başlangıçta mitos çok e, çok gerçek olan bir şey, e, dünyayı tanımlayan bir şey ve e, klasik öyküden yani e, değişebilen, relatif göreceli bir öykü çok daha mutlak bir e, öyküyü anlatıyor. Yani dünyayı kapalı bir bütün olarak anlatıyor. Burada e, mitosun içinde, e, tam bir mitosun içinde e, eksik yok. Dünya bütünüyle içinde, her şeyle tanımlanabilir, anlamlandırılabilir bir biçimde. Bu da e, insanın kendisini e, daha güvende hissetmesini e, sağlıyor ki e, en önemli gereksinimi insanı. Yani bebeklikten itibaren insanın e, hem insanlık tarihinde filogenetik olarak hem de bebeklikten itibaren insanın bireysel olarak insanın tarihinde yani ontogenetik süreç içinde çok önemli bir gereksinim güvenlik, güvenlik duygusu. Bu güvenlik duygusunu tanınmayı, dünyayı tanımayı, nesnelerin ne için orada olduklarını yani nesneler derken her şey içinde yağmur niye var, yıldırım niye var, buğday nasıl oluyor... Şeyi, balık tutmayı bize kim öğretti? Bütün bunlarla ilgili bilgi, bütün bunlarla ilgili olan bilgileri içeren e, öyküler mitoslar. Bir de e, mitoslar e, yine klasik anlamda e, geçmiş döneme ait, yani e, zamana tabi olmayan zaman öncesi, zaman ötesi döneme ait. Yani e, her şeyin bütün tam olduğu e, tanrıların, e, ataların, e, ruhların olduğu insan Öncesi insan üstü, insan ötesi bir döneme ait öyküler. Orada her şey tam olarak e, e, öykülendiriliyor ve bu öyküler bize dünyanın bilgisi olarak da sunuluyor. Ve bu bilgileri biz alıp anlamaya çalışıp anlattığımız zaman ve aynı zamanda e, içindeki e, e, önerilen ritleri uyguladığımız zaman, ritusları uyguladığımız zaman... E, ataların tanrıların eylemlerini e, tekrarlamış oluyoruz ve dünyada aynı zamanda bir gerçeklik kazanıyor. Niye gerçeklik kazanıyor? E, çünkü bu dünya gerçek yalan dünya. Yalan dünya olmasının sebebi de geçici dünya yani zamana tabi olan bir dünya. Tarihselliği içinde yani hiçbir şeye güven olmuyor. Bir kere her şeyden önce ölüm var. Yani her şeyin bir sonu var, bir kaybolma var ve neyin olduğunu bilmediğiniz bir yere doğru gidiyorsunuz. Bu belirsizliği de ortadan kaldıran bir imkan sunuyor aynı zamanda MIT. Ben tanrıların, ataların, ruhların öykülerini tekrarlarsam, ritlerde onların yaptıklarını yaparsam, onların bana öğrettiklerini uygularsam kendim bir gerçeklik kazanmış oluyorum. Öyküm bir gerçeklik kazanmış oluyor. Dünya bir gerçeklik kazanmış oluyor. Ve ben kendimi bu bilgilerle birlikte daha güvende hissediyorum. Evet. Ee, yani mitleri anlamaya çalışmak, çözmeye çalışmak, çözümlemeye çalışmak yalan dünyadan gerçek dünya, gerçekliği bir e, geçiş e, denebilir. Tırnak içinde yalan dünya tabii evet, ki. Evet yani. tabii ki. Burada farklı bir anlam var. İlk anlamıyla kullanmıyoruz. Ee, mitlerin kaynağını e, peki e, psikososyal e, kültürel bir çözümleme ile ulaşılabileceği e, mantığı var. E, o kavramları da yine irdeleyerek e, soru işaretlerini kafamızdan kaldıralım. Siz e, mitolojik öyküleri çözünce bilince dair derin bilgilere ulaşabileceğimizi söylüyorsunuz. Bu, burada bir bilincin gelişiminden de bahsediyorsunuz. Peki kullandığınız yöntemi ele psiko Psikomitoloji nedir Sayın Saygı Hanım? Psikomitoloji aslında tüm ruhsal çözümleme yöntemlerinin şemsiye kavramı olarak tanımlanabilir. Yani bunu ben de tek başıma ben söyledemiyorum. Yani Jung'dan Lacan'a varana kadar e, tüm e, pek çok değerli e, psikolojik çözümleme kuramcısı e, psikanalize, klasik psikanalize dahil olmak üzere bir e, çözümleme yöntemlerinin mitoloji, e, mitolojik çözümleme yöntemleri, mitoloji e, uyarlamaları olduğunu e, ifade etmiş ve e, insana bu çözümleme yöntemlerinin insanla in, ilgili sundukları e, tablonun bir insan tanımlamasının içerdiğini, bir dünya tanımlamasının içerdiğini ve bu tanımlamanın da doğrudan doğru bir mitoloji olduğunu. Aslında hiçbir e, insan e, yaşamında hiçbir alan yok ki e, mitoloji dışında kalsın. Yani biz dünyayı hep bir öyküyle anlıyoruz ve bu öykünün de bir an ve bir hal için Mutlak geçerliliğine iman etmek durumundayız. Yani buna iman diyorum doğrudan doğru iman etmek. Yani buna gerçekten inanmak durumundayız ki kendimizi güvende hissedebilirim Bu bir an ve ha, bir hal için. Yani daha sonra değişebilir. Ee, özellikle açık mitler, bu değişime açık mitler insanın gelişimini sağlayan öyküler oluyor. Dış dünyayla ilişki içinde geri bildirimlerle elbette ki ...değişiklikler söz konusu oluyor. Ve mitlerin... ...mitlerde değişiklikler söz konusu... ...mit ilerliyor. Ve mitlerin ilerlemesi... ...yani bir mitten başka bir mite geçme... ...ona şey... ...mitlerin yırtılması da diyebiliriz. Yani yırtılıp başka bir mit oluşması... ...tarihi... ...tarihin izleyini oluşturuyor. Yani mitlerin yırtılma izlerini takip edersek... ...esasında tarihselliği... ...insanın tarihselliğini görmüş oluyoruz. Evet... Ee, aslında mitleri tanımlarken Kitabınızda güzel bir ifade de var e, Tertülyanus'a ait e, İnsanım insana ait olan Hiçbir şey bana yabancı değildir gibi hı hı. E, Mitlere de tabii ki e, Bu çerçeveden bakmak lazım e, Gelelim e, Deli Dumrul öyküsüne e, Sayın Saydam. Öncelikle Öncelikli olarak e, bu öyküyü Niye tercih ettiniz? Neden bu öykü? Aa, Deli Dumrul çok e, ilginç bir öykü e, Şimdi Dede Korkut'u hepimiz çok eskiden beri yani küçük yaşlarımızdan itibaren değişik vesilelerle karşılaşmışızdır herhalde. Siz de bazı öyküler okumuşsunuz. Orada birkaç öykü beni çok ilgimi çekerdi. Bir tanesi Boğaçan birinci öykü. Beşinci öykü şey Deli Dumrul. Bir de e, e, şey vardır basatlı e, tepegöz öyküsü vardır. Yani bu üç öykü en e, şeylerdir en mihver öykülerdir ve gerçekten çok anlamlı öyküler. Yani e, e, yorumladığınızda farklı e, e, sosyodinamik ve psikodinamik öğelere e, rastlıyorsunuz çarpıyorsunuz e, çok sarsıcı. Şimdi Deli Dumrul'un şöyle bir özelliği var. Deli Dumrul çok buruk bir his bırakıyor. Hiçbir başka şeyde Dede Korkut öyküsünde bu yok. Yani bir garip bir duygu. Şeyin, kahramanın boyun eğişi, kahramanın annesini babasını kurban edişi. Yani huzursuz eden bir yanı var öykünün. Bir şeylerden vazgeçme var ve bir boyun eğme de var ve bu boyun eğme şey de değil hani pardon boyun eğme tam boyun eğme bu değişerek bir boyun eğme değil değişiyormuş gibi yaparak bir boyun eğme yani çok yüzeyel bir geçişi aktarıyor bir de eskinin kurban edilmesi eskiden bütünüyle vazgeçme gibi bir durum var yani anne babanın kurban edilmesi bağlamında. Bunun e, burada bir arkadaşımı zikretmek istiyorum. E, kendisi dinliyorsa kulakları için nasıl? E, Doktor Murat Kemaloğlu Antalyalı bir, e, bir psikiyatri arkadaşım. Evet. E, onunla sohbetlerimizde e, gündeme gelmişti. E, başka açıdan yaklaşmıştı ama e, acaba deli Dumrul öyküsü e, Türklerin şamanistik dönemden yani çok tanrılı tırnak içinde çok tanrılı diyeceğim çok tengrili çok ruhlu animistik dönemden tek tanrılı baba babacıl bir, eril, evet. eril bir döneme geçişleriyle ilgili bir öykü olabilir mi ve bu öykü acaba çok mu ani bir geçişi anlatıyor bir bir şeyleri öğrenmek değil de Sanki zoraki zorunlu bir uyumun sonucunda Ortaya çıkan bir geçiş mi Sorularını uyandırdı aklımda Ve yorumu da bu şekilde yaptım Yani çok tengrili, animistik, anacıl Anacıl, göçebe bir Türk ruhundan Şamanistik Türk ruhundan e, İslam e, inançlı, e, tek tanrılı elbette ki, e, babacıl e, ve yerleşik düzene e, düzeni zorlayan bir e, zihinsel yapıya. Bu, bunların hepsini sosyolojik öveler öğ gibi gözüküyor ama bunların zihinsel karşılıkları var. Zihinsel yapıya geçişin bir öyküsü mü e, diye e, evet. düşündüm ve evet. e, o şekilde ele aldım. Evet, bu geçiş sürecinde yaşanan zorlukları da tabii ki irdelersek belki cevaba birazcık daha yaklaşmış oluruz. Değerli dinleyicilerimiz için müsaadenizle ben öyküyü şöyle bir kısaca üzerinden geçeyim. Sevgili dinleyiciler, Deli Dumrul adında değişmen bir yiğit var. Kahramanımızın ismi Deli Dumrul ve... E, bu yiğit kurmuş bir çay üzerinde bir e, köprü e, yapıyor ve buradan geçenden e, 33 akçe e, geçmeyenden ise döve döve 40 akçe alıyor e, değil mi sayın hocam hı hı. E, bir gün yakın obadan çığlıklar geliyor ağaç sesleri geliyor e, ve yaşlı bir yiğidin öldüğü haberi geliyor ve bütün hali de yasa boğuluyor haliyle deli dumrulsa e, öfkelenerek o yiğidin öcünü almak istiyor ve e, onun canını alan kişinin de Azrail olduğunu öğreniyor. Burası kritik noktalardan bir tanesi tabii ki. Atını atlıyor, Azrail'in peşine düşüyor, onu yakalıyor ve dövüşüyor onunla. Ee, Azrail e, bu Deli Dumrul'un elinden kurtulup Ulu Tanrı'nın yanına gidiyor ve durumu anlatıyor. Deli Dumrul'un Tanrı iradesine kafa tutması Tanrı'nın tabii ki hoşuna gitmiyor ve Azrail'i emrederek Deli Dumrul'un canını almasını istiyor. Yani. Azrail ise bu defa hebeti ve korkunç haliyle Deli Dumrul'a görünüyor ve ona boyun eğdirerek... ''Tanrı emriyle canını almaya geldim.'' diyor ve Deli Dumrul bunun karşısında çok korkuyor tabii ki. ''Tanrı'ya boyun eğerek kendisini bağışlaması için yalvarmaya başlıyor.'' Tabii ki bundan sonra orada dişil ve eril kısımları öykünün içerisine giriyor. ''Cana karşılık can bulursa bağışlarım.'' diyor. Deli Dumrul önce babasına sonra annesine gidiyor ve durumu anlatıyor. İkisinden de canlarını kendisi <gülüyor> için vermesini istiyor. Ee, ve tabii ki her ikisi de dünya şirin can tattı diyerek e, Dumrul'u geri çeviriyorlar. Ve sonunda Dumrul'un eşi, e, Dumrul'un eşi, el kızı bir yabancı olmasına rağmen... Canım sana kurban olsun diyerek ikimizin de canını al diyor. Ya biz bağışla diyor ya ikimizin de canını al diyor. Deli Dumrul bu şekilde eşinden karşılık görüp de Tanrı'ya gittiğinde Tanrı da merhamet ediyor. Deli Dumrul da karısını bağışlıyor. 140 ar yıl ömür veriyor ve Dumrul'un kocamış ana babasının da canlarını alıyor. Hikayemiz bu şekilde öyküleştirilmiş hale. Tabii ki biz bunu Çocukluğumuzla mutlaka okumuşuzdur. Şöyle bir aklımıza gelsin diye bir kez daha hatırladık. Şimdi göçebe dedik, animistik dedik, şamanistik dedik. Türklerin e, tek tanrı inancına e, geçişinde Sayın Saydam. E, yani İslamlaşma sürecinde e, bir nevi yaşadığı zorlukları e, değinecek olursak. E, inanç bağlamında e, neler söyleyebiliriz? Şimdi e, e, öyküde... Çok sayıda şamanistik öğe var. Yani mesela az önce ifade ettiğiniz cana karşı can evet. bunma. Hatta biz hala kullanırız. başımızın üzerinden çevirip sadaka veririz. Bu da bir şeye, bir şeyin yerine başka bir şeyi koyma anlamına geliyor. Yani köken olarak aynı köken. Yani bir şey başka bir şeyin yer değiştirebileceğini söylüyorsunuz. Bu bilimsel yani şu andaki güncel bilimsel anlamda Karşılığı olmayan bir şey evet. Bunun dışında mesela Azra'ilen karşılaşması ilginç Azrailen karşılaştığı Azrail yerine karşılaştığını zannettiği kişi bir can alıcı kötülük olsa olsa erlik eski erlik veyahut da erlik e, e, yani şamanistik dönemin e, yeraltı tengris şey tan tanrısı gibi diyelim isterseniz basitleştirmek için ee, onunla e, doğrudan doğruya pazarlıkla ki şamanların mesela yaptığı şey budur. Şamanlar e, nasıl iyileştirirler nasıl sağlatırlar ruhları e, kötü ruhların elinden ya pazarlıkla ya onlarla dövüşerek ya onları aldatarak e, satın alarak e, o şekilde alırlar. Bu şekilde e, kendi canını e, yiğidin canını pardon yiğidin canını kurtarabileceğini zannediyor ki burada da yiğitlen o ölen yiğitlen e, kendisi e, bir e, Benzeşlik içinde yani aslında e, kendisine gösterilen kendisinin de ölümlü olduğu ki e, öykünün başında e, deli dumrul denmesinin nedeni kendisini yenecek hiç kimsenin hiçbir şeyin hiçbir gücün olmadığını ve adeta ölümsüz olduğunu vurguluyor olması bu bağlamda kuru bir çayın üzerine e, yani anlamsız bir şey aslında kuru bir çayın üzerine köprü koy, e, kuruyor ve bu köprün e, gerekliliğini e, reddedeni e, dövüyor ve ondan daha fazla para alıyor. Buradan hepsi e, absürt gibi gözüküyor ama evet. öykünün bütününe baktığınızda çok anlamlı. Anlam yani var. sistem evet. benim sistemim ama bakın çay kurumuş. Çay kurumuş. Çayın kurumuş olması. Yani esasında o, hayat bitmiş orada. Buna rağmen hayır diyor Köprü gerekiyordu buradan geçmek zorunda insanlar diyor. Kurumuş çay bir anlamıyla ölüm de olabilir mi? Tabii yani, karşı çıkışta mesela. Yaşamın bitmesi, evet. şey akmaması ve bu, bu köprünün yani kuruduğu zaman o zaman köprü gereksiz oluyor. Ama hayır diyor köprü var. Yani bu bir esasında bu bir neredeyse bir hezeyan. Evet. kendi kurgusunun doğru olduğunu ve herkesin bunu kabul etmesini istiyor. Buna bu, bu çok sınırsız bir şişinme, narsistik bir şişinme ve patolojik bir şişinme ve aslında derenin belki kurumuş olmasına yönelik bir şişinme, yani can suyunun bitmiş olmasına karşı bir tepki olarak, hayır benim hiçbir şeye ihtiyacım yok, en güçlü benim, herkes bütün dünya benim isteğime göre davranmak durumunda diyor. Ama ne oluyor? Tanrı bir yiğidin canını alıyor. Yani senin de canını alabilirim anlamında. Bir uyarı da bu. Uyarı da içeriyor. Sonrasında Tanrı'yla ilişkisi sanki bu animistik dönemde ruhlarla işte daha yakın insana daha yakın Tanrılarla Onlar ondan konuşabiliyor. Pazarlık yapabiliyor. Hatta onu böyle zannediyor. Meydan okuyor. Ama Tanrı İslamın tanrısı olarak onun henüz bilmediği bir tanrı, yani ulaşılmaz, kendisi konuşulmaz, doğrudan ilişkiye geçilmez bir tanrı ve aracı olarak da yani dumrulu yola getirmek için yola getirmekten çok esasında cezalandırmak için bu şişinmesine karşı cezalandırmak için Azrail'i oluyor. Azrail ile bir güreşe giriyor. Ve ona yeniliyor ve anlamadığı bir şekilde yeniliyor sonunda bir pes etme durumu var yani gücünü kabul etme anlayamadığı bir güç Bakın anlayamıyor nereden niye yenildiğini nereden geldiğini niye bu kadar güç olduğunu niye böyle öyle değil de böyle davranmak zorunda olduğunu anlamıyor. Yeniliyor ve boyun eğiyor e, ve canının alınacağı haberi veriliyor kendisine. İşte burada tek başla az önce söylediğim gibi e, şamanistik dönemden kalma, animistik şamanistik dönemden kalma bir e, olgu. Canın yerine can e, bulma. Annesine gidiyor, babasına gidiyor. O ikisi iki eski sistem aslında onu o şekilde düşünmek lazım. Bir açıdan bakıldığında derenin kurumuş olması aslında anne ile babanın da esasında bir bakıma ölmüş ...olabilecekleri e, imasını da içeriyor. Evet. Yani belki de annesiyle babası yaşadıklarını zannediyorlar bu bağlamı. Yani eski sistem olarak yaşadığını zannediyor. Eski sistem bitmiş, dere kurumuş, anne baba varmış gibi. Yani e, onların reddedişi esasında olmayışlarına da e, bir e, paralellik içeriyor olabilir. Reddedişleri de. Reddedişleri evet. de yani e, hem eski sistemin e, yeni sisteme uyum sağlamaktan kaçınmak istemez hem de aslında yeni e, eski sistemin zaten ölmüş olduğu. Anne babanın bu yaptığı eski sistemin yeni sisteme bir karşı çıkışındı değil mi? O da olabilir evet. ama belki de eski sistem öldü zaten. Yani e, şeyle birlikte evet. e, dere, de, dere nasıl kurudu? Can suyu kurudu Dumrul'un anne baba yani eski Silam bağı yok bir yok. eski sistem bitti onun yerine ne var yeni sistem var yeni sistemde şey ilginç tabii ki mesela eski Türklerde yabancı obadan şey alınır gelin alınır yani Dumrul'un kendi sistemi kendi sisteminin bir ölesi değil eşi. Dışarıdan gelen yabancı bir figür. Evet. El Ve kızı deniyor zaten. El kızı tabii, el kızı. Ama kadın, yani kadın besleyen, Dişi, anacıl evet. fonksiyonları olan besleyen e, can suyu kurumuş olsa bile, can suyu kurmuş olsa bile onu beslemeyi sürdürebilecek olan bir e, kişi, e, o kabul ediyor. E, sonrasında zaten biliyorsunuz evet, tarlı evet. e, çok uzattık, gari, <gülüyor> ömür kuru, veriyor onları. İskin e, e, güzel bir o, ömür? Evet, 140 yıl gerçekten de iyi bir ömür sahiden de. Siz şimdi bu e, psikanaliz yöntemiyle çözerken öyküyü, e, öykünün çözümünde temel olarak da e, iki ilkeden hareket ediyorsunuz. Bir tanesi bunların e, eril ilke, bir tanesi dişil e, ilke. E, şimdi kitabı karıştıranlar bileceklerdir. E, bu uyum sürecinde e, anajil dinamiğin değişimini e, görmeye başlıyoruz uyum sürecinde. E, dişil ilkenin kendi egemenliğini e, bittiğini görüyoruz artık e, ve e, dişil dünyada e, dişiler e, tehlikeli olarak mehmetiliyor. bir yandan bunu görmeye başlıyoruz. E, Gazali'den örnek veriyorsunuz mesela dünyanın cadılığı hakkındaki misallerinde e, kadına göndermeler içeriyor ilginç bir şekilde. Ee, ve e, dişiliğin burada özgün kutsallığı o, o eski Türk inanışında artık lave ediliyor. Yerle bir ediliyor. Tamamen erile bir artık geçiş var. Şimdi Umay bu... Umacı oluyor mesela. <gülüyor> evet, evet. Yani e, koruyan bir tanrıdan e, Umacı'yı çıkartıyoruz mesela. Ürkülen bir e, evet e, figürü çıkartıyoruz. Şimdi bu bağlamda baktığımızda dişil ve eril ilke bağlamında baktığımızda nasıl bir geçiş var burada? Yani bunu iyi ve kötü mü addedelim yoksa değişim sıçrayış bu mudur? Dememiz gerekiyor buna. Şimdi insan her zaman çocuk. Niye böyle diyorum? Neye karşı çocuk? Doğaya karşı çocuk. Yani hem doğanın çocuğu hem de doğanın gücüne karşı çocuk yani e, kendini savunması açısından e, kendi başına kalması açısından e, doğaya muhtaç olmaması açısından e, şey var bir çok e, belki bağlantılı belki bağlantısı ama çok hoşuma gidiyor Yunus Emre'nin bir e, dörtlüğü var. Ee, ilkokulda bunu tekerleme olarak öğretirlerdi. <gülüyor> Buyurun. Yerden Buyurun. göğe küp disseler, alttakini bir, birbirine bend etseler, alttakini bir çekseler, seyredesen gümbürtüyü diye. Yani alttaki şey o, o doğa kısım, madde üstüne ne dizersek dizelim, kültür olarak, yapı olarak alttaki maddeyi çektiğimizde o taşıyan şey madde. O maddeyi çektiğimizde hepsi yerle bir oluyor. Bu bağlamda doğa Bizi taşıyan şey, biyolojik varlığımızı taşıyan şey ve ayrıca kültür diye üzerine ne yaptıysak o biyolojik varlığa e, borçluyuz. Yani onun sayesinde ondan ayrışma, ondan ayrışıyoruz belki doğadan ayrışıyoruz, maddeden ayrışıyoruz mana aleminde diyelim. E, ruh olarak mesela insanoğlunun en büyük keşfi ruhun keşfidir Ruhu keşfettiğimizde e, doğadan ayrı, maddeden ayrı, ona bağımlı olmayan, ona boyun eğmek durumunda olmayan ve hatta hatta birincil olarak doğa, e, ruhu, e, manayı e, e, ön plana çıkartırsak maddeyi de yaratmış olan, doğayı da yaratmış olan birinci olan ruh oluyor. Doğa sonradan gelmiş oluyor. Bu, bu sayede de doğadan bağımlılık, ona muhtaç olmak gibi bir sıkıntıdan da çıkılmış oluyor. Burada doğa dişil. dişilin karşıtı ne olabilir? Yani tamam çocuk olarak çocuğuyuz ama karşı ne olabilir? Bir tek eril olabilir. Yani bu mecaz. Yani kadın da esasında eril. Yani insan olarak kadın da eril. Evet. Doğadan uzaklaştık erilliği var daha doğrusu. Eril bir yanı var. Doğadan uzaklaştığımız oranda eril yanımızı daha güçlü hale getirip daha pekiştiriyoruz. Bu ayrışma bazen de kopmalara yol açabiliyor yani ve e, bütün şeyler e, duaya e, tahakküm e, iddiasında bulunan bütün e, ideolojiler, bütün dinler e, eril e, bir tını taşırlar. Evet peki sakinci gerçekleşti mi bu bilinçsiz çamasa Sizce? <gülüyor> çok hızlı gibi gerçekleşmiş görünüyor Çok hızlı gibi. Hala hala geçtiğiniz anı bakın e, biz hala ne, nasıl bahsediyoruz? Türkiye'den köprü ülke diye bahsediyoruz. Evet. Hala köprü üzerindeyiz demek. Evet, kesinlikle öyle. <gülüyor> E, tabii ki e, burada Kadın Erkek Anne Baba ilişkisi bilinçsiz Sisyon Alıcı kitabı detaylı bir şekilde okumak lazım. E, Ruhun Keşfi ki e, yine e, bahsediliyor kitapta da e, Dumrul'un öyküsünden hareketli. Ee, ve e, Türk İslam mistisizmi e, ele alınıyor. Mevlana Celaleddin Rumi'den de e, aslında güzel de evet diyor e, Mit açısından da ele alındığında anlamlılık kazanıyor. Kılavuzsuz yola gidene iki günlük yol yüz yıl git bitmez diyor. E, de bu açıdan da bakabiliriz aslında niye önemli olduğunu anlamak açısından. Mitlerde bir, bir kılavuzdur. Bir yere kadar. Bir yere kadar. Bir yere, Yani onun ıı, gerçekle gerçeklikle yani. E, mitlerin açık yerlerini aramak lazım ve e, e, ger, dış dünya ile şey, ilişkisi içinde değişmesi gereken yerde e, o sıçramalara izin vermek lazım. Yani bilincin gelişimini de sağlayan da bu zaten. Yani ...insanlığın gelişimini sağlayan... Da bu. ...insanlık gelişimi en başındaydı... ...bakacak olursanız dönem dönem... E, ...sürekli daha gelişen mitler... ...bir mitten daha gelişen bir mite sıçramakla oluyor. Dünya... ...çünkü mitin... E, ...mit bir e, antropomorfik... ...yani insan şekilci bir... ...insan ve dünya tasavvuru. E, nereden nereye geldik... ...yani biz mağara insanından... ...şu anda e, Mars'a... E, ...şey yollayan, gönderen... E, Uzay aracı gönderen bir şeye sahibiz. Kültüre ve teknoloji, teknoloji de kültürün bir parçası. Nereden nereye geldik? Nereden nereye geldik? Kitapta da zaten mitlerle ilgili bir grafik de yer alıyor zamansal bir şama içerisinde. Tek bir mit yok. Mitten mite sıçrayışı var ve o mit günümüzde de devam ediyor diyebiliriz. Mitler, <gülüyor> mit, mit içinde olmak, mitolojik olmak... Devam ee, ve mito, inşallah mitojenik olmayı da e, cesaret edebiliyorsunuz. <gülüyor> Çünkü cesaret gerektiriyor bir mitten başka bir mitte sıçramak. Evet. Mümkün mü yaratıcı sıçrama? E, için e, Burada olduğumuza göre Şu anda burada konuşuyor olduğumuza göre Herhalde epey bir yere bir, bir, uzun bir mesafeye sıçramışız <gülüyor> Harika Evet e, Şunu da söyleyelim bitirirken e, Okumuş olduğunuz kitap ki Okursanız değerli dinleyiciler mutlaka sağlık veririz e, Bir psikoterapist tarafından Yazıldığını bu yüzden ee, bu çalışmanın da e, savunulan varsayımların da tek ve olası varsayımlar olmayacağını değerli hocamız özellikle ifade ediyor rahatını çizerek ee, ve bunu da son olarak e, belirtmiş olalım. Kendisi de zaten şöyle bitiriyor e, kitabı e, tartışma sürüyor. Tartışma, tartışma sürecek değil mi Sayın <gülüyor> Sayın? <gülüyor> e, bitti bir yok. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür birlikte olduğunuz için. Çok çok teşekkür ederim. Gecenin içine ediyorum. katıldığınız için çalışmalarınızla kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun efendim. İyi geceler dileyelim. Bilgin Saydam değerli dinleyiciler bizlerle birlikteydi. Deli Dünur'un bilinci kitabını elimizden geldi ve vaktimizin yettiği kadarıyla irdelemeyi değerlendirmeye çalıştık. Gecenin içinden devam ediyor.